Teknolojinin karanlık yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu. Teknolojinin karanlık yüzünden herkese merhaba. Merhaba. Çok canlısın bu sabah. Öyleyim. Merhabalar, o, ben de merhaba diyeyim. Bu, <gülüyor> Son. Fışkıran, gran şey yapan şu yapan. Belimsüzlerim, bileziklerim. Ee, evet, bugün geçen haftaki konumuz tekrar bizlerle beraber Leyla Keser, Berber geçen